bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin assalatu vesselam ala seyyidil murselin muhammedin ve ala alii ve sahbii ecma'in kıymetli kardeşlerimiz sevenlerimiz eyyüel velet dersinden imam gazali hazretlerinin nasihatlerinden devam edeceğiz tabi sade onun Metinde buyurduklarıyla kalmıyoruz, kalsak da Biraz nakiz oluyor Onun için Hadimi Hazretleri'nin şerhinden Şeyh Rumi Hazretleri'nin şerhinden önümüzde olan Şerhlerden de bakıp istifade ediyorum, size bazı ilimler naklediyorum Nakletmeye çalışıyorum Bu mübarek zatların nasihatlerinin günü geçmez Vakti geçmez Her daim geçerliliğini korur. Çünkü sonsuz hayatla ahiretle ilgili nasihatler ediyorlar. Dünyanın işte haberleri geçer ve bugün çok mühim olan bir konu bir saat sonra gündemden düşer. Efendim, bütün milletin bir hafta, bir, bir ay konuştuğu bir mesele bir de bakarsın şimdi hiç kimse hatırlamaz. Onun için boşuna meşgul eder insan bu dünyanın haberleri ahvali insanın çok az vakti var, ömrü var. Bu sermayeyi çok iyi kullanmak durumundadır. Yani altınla, gümüşle, en kıymetli mücevherlerle vakit satın alınmaz. Onun için vakti Allah'ın taatinde harcamak lazımdır. Ne diyor? Büyükler, el-vaktu eğlâ minez-zehb 1. Zehb isimdir altul mahasinat 2. Zehb fiildir zebe gittim mahasinat yani sonlarında cezimle durduğun zaman denk geliyor vakit altından daha pahalıdır kıymetlidir sen onu Allah'ın taatini uğrunda harcamazsan boşuna geçip gider bir daha da dönüşü yok telafisi yok Şimdi bu akşam diziyi kaçırsan ne zararı var? Çok da karı var. Kurtulursun çoğu günahtan. Maçı kaçırsan ne zararı var? Açık oturumu dinlemesen ne zararı var? Haberler, reklamlar. Bunları kaçırdın diyelim. Takip ettiğim bir şeyler vardı. Hiçbir zararı yok. Belki de çoğunda da yalan yanlış günah şeyler de dinleyebilir mi? Tehliken vardı. Kurtuldun. Ama işte akşam namazı geçti. Eyvah 80 sene azap. Yatsı namazını kılamadın veya kıldın, cemaati kaçırdın, cemaatsız kıldın. Ne kadar zararı var. Ne vardı, yapamadın. Şimdi bu mübarek gecede, cuma gecesindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne sureler okurdu, ne zikirler yapardı, yatmadan önce ne dualar okurdu hala. Şimdi dua kitabının ikinci cildini yazayım derken, birinci ciltteki tabii zamanda. Görmediğimiz sonradan gördüğümüz Bazı dualar çıktı falan Şaşırıp kalıyoruz 700-800 sayfaya gitti sırf birinci cilt Şu anda 413 sayfa Yani o kadar ilave oldu 300 sayfalık hemen ilave oldu Mecburen e Ondan sonra işte ikinci cilde hazırlıyoruz Bakıyorum sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar dualar ediyor Ne kadar zikirler ediyor Hiç Mevlasız bir vakti yok Zikirsiz bir anı yok bir saniyesi yok Hiç gaflet yok Mevla'dan habersizlik yok Devamlı ahireti düşünüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her hali zikir olmuş yani. E şimdi bir de bizim durumumuza bak. Çoğu namaz kılmıyor. Kılan cemaatle kılmıyor. Cemaatle kılsa huzur huşulu kılmıyor. Hak üzere tamamlamıyor. Tadil erken tamamlamıyor. Bir namazımız kaldı derdi Efendi Hazretleri. Bari bir namazımız yani dolu amelleri bıraktık. Çoğunu beceremiyoruz. Bir namazımız var. Bari bir namazımızı doğru kılan. Fakat... İşte dünya insanı boyalıyor, boyalıyor, kandırıyor, aldatıyor ve neticede ebedi kusran'a sürükleyecek yani. Ebedi zarar. Dünyanın işlerin telafisi var. Bir insan çok zengin olsa, iflas etse sonra yeniden zengin olabilir. Olanları da gördüm. Dükkanları kapandı, battı gitti. Sonra yeniden açanları gördüm. Çünkü vakit fırsat verirsem öyle, dünyanın işleri telafi olur yani. Hiçbir sesi, işte bu bitti gitti diye bir sizle sebep olmayabilir. Her şeyin ta tamiri var, telafisi var. Ecel gelmediyse her hastalığın devası var. Bir şey var. Ama kabre bir girdiğin zaman artık bunun düzelmesi şansı kalmadı. Kaza mı kılacağım. Efendim, müsaade edin bana Allah'ı zikredeceğim. Ya Rabbi beni... Kale Ayet var. Feiza onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman, kale Rabbirciun. Ya Rabbi döndür beni ne olur geri döndür beni biraz daha pay ver bana. E ne yapacağım? Lâli amelu Dünyada çok salih ameller terk ettim. Zikirsiz vakitler geçirdim. İbadetlerim, vazifelerimi ihmal ettim. Hatta farzları, vacipleri terk ettim. E şimdi ben ne yüzle geleceğim sana? Ölürken bunu söylüyor yahu. Ne manası var? Bu bıraktığım şeylerde acaba bir telafi yapabilir miyim? Biraz döndürsen beni. Çünkü artık ölüm geldiği zaman dünyadan da irtibatı kesiliyor. Onun için yeniden pay verecem Mevla geri döndürecek onu hayata demektir. Kella! Mevla bunu Asla! Şimdi bak hepimizin başına bu gece gelebilir bu iş. Bu gece gelebilir. Bir saat sonra yarım saat sonra gelebilir. Gence bakmıyor. Yaşlıya bakmıyor. Sağlama bakmıyor. Hiç kimseye bakmıyor bu ölüm meselesi. Yani herkesin başına bu kella. Yok öyle bir şey denebilir. E ne olacak? E i̇şte ümidin orada kesildi işte bak. Ama dünyada her hususta insan bir telafi tedarik görebilir. Ama şimdi hayır daha sana nefes vermiyoruz dendiği vakitte Allah'ın ortağı mı var ki haşa buradan olmadı gidip o tüpü tarafa müracaat edelim. Inna kelimetun He ve kaa iluha Bir laf konuşuyor ama Mevla buyuruyor Kendi konuşuyor, kendi dinliyor Biz hiç, meleklerimiz hiç ona itibar etmeyiz Neden? E hayatında Allah dememiş yani Vazifelerini yapmamış, şimdi müsaade istiyor Neye müsaade? Oyalanmış, boyalanmış Tamalarla, tavlalarla, satraşlarla Oyunlarla, iskambil kağıtlarıyla Bilmem nere ömür geçirilir mi ya? Bu kadar vazifem var, bir şeyden haberi yok artık o Mevla buyuruyor, eceli geldi. Dünya ile ahiret arasında bir geçit alemi var. Köprü vazifesi görüyor, ona kabir alemi denir. Tam dünyadan değil, tam ahiretten değil. Çünkü beden dünyada olduğu için tam ahiretten olmuyor. Ama ruh dünyadan çıktığı için dünyada da olmuyor. İkisinin arasında orta bir şey oluyor. Artık berzah aleminde kalacak. İlâhîmü <gülüyor> b'aithûn. İnsanların diriltileceği güne kadar orada bekleyecek. Kabri ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak ya cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Bu tabi ruhani bir azaptır. Ama ondan sonra vakit gelince mahşere, suğra üfürülecek mahşere kalkılacak. Fe idhâ nüfü <gülüyor> hafif suğur. üfürüldüğü vakitte yani işte şimdi binlerce senedir insanlar mezardadır. E bizim tabi dünyanın sonuna yaklaşmış biz belki Böyle bin sene, 2000 sene mezarda kalacak durum kalmadı. Çünkü bu 2000. yılın içinde Hazreti Mehdi gelir, İsa Aleyhisselam nüzul eder buyuruyor İmam Rabbi Hazretleri. Dolayısıyla bu ikinci bini geçmeyeceği anlaşılıyor bu işlerin. İkinci bine de işte 500 yüz küsür sene bir şey kaldı. Ee, belki binlerce sene yatmayız ama işte kaç yüz sene yatarız kabirde belli değil. Ve lakin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 Soysop, ali, bağı kalmaz. Amma Rasulullah s.a.v'in soyu tabi Ehl-i Beyt Olmak şerhinde Efendim s.a.v'in özelliği var. Allah Ehl-i Beyt'e bağışlasın cümlemizi. Efendim s.a.v'in torunları o başka. Onlar da onun yolundan gittilerse tabi. Külli sebebin ve nesebin Yankatu'u yevmel kıyamet İlla sebebi ve nesebi buyurdu s.a.v. Bütün soy bağları Ve bütün ilgi ve alakalar ve ilişkiler kıyamet günü mahşerde kopacak. Ancak benimle ilişkisi olan sevgi bağı, ümmetlik bağı, salavat-ı şerife çok okumak, Allah'ım salli aleyhisselam, muhammed, Al sahbü'ye sellim ve benim soyumdan gelme, yani ehli beytten olma, bunlardan fayda olur buyuruyor. Yani bu kesilmeyecek. Gerçi korkutmak için kızı Hazreti Fatıma annemize de buyurdu. Ya Fatıma işteri nefseki. Ey Fatıma canını cehennemden satın almaya bak. Yani azaptan azad ettirmeye bak. Neyle azaptan azad ettirecek? Bir şey söyleyeyim size mesela. Var dualarım kitabında ama belki de okumadınız. Okusanız da amel etmediniz. Amel de çok zor çok zor da değil, çok kolay da değil. Ben kara kulu Allah'a 1000 kere. Fakat işteri Hazretleri bu hadis şerifi çok okurdu. Halil Adem Efendi, babadan naklederdi. Yani kim bin kere Kulüvallah'ı had okusa canını cehennemden satın almıştır. Onun için nakşi hatmi hatçekanında işte on ilanda yüzer kere taşlar dağıtılıyor ya on ilanda yüzer kereden bin olmuş oluyor. Bir adam tek başına onu okuması çok vakit alır. Sevap hepsine dağılıyor diye. işte müjdedir tabii hatbi şerifler. Onun için tarikat dersi gibi vazife gibi değil ama o da tarikat ehlinin, tasavvuf ehlinin sünnetidir buyurdu Hat-ı Şerif'te. hat Şerif'in esası ne, neyi teşkil ediyor? İşte bin ihlas. Ama tek başına da okursan okunur yani çok da. E, bilmiyorum okumanıza bağlı. Ben biraz yavaş okuyorum belki ama harfleri doğru çıkarayım diye. Kulü Allah'a çok kolay etmiş böyle. Öbür ayetler gibi değil. Yani şey yok, met yok, uzatma yok, çekme yok, iki elif yok, dört elif yok. Yani o şey... Kolaylık oluyor. Mevla İhlas Suresi öyle. Çok sevdi çünkü. Bin kere okuduğu vakit namazın içinde tabii Fatiha'da sonra efendim Besmele okunmuyor Hanefi mezhebinde yani. Okursan da namaza zarar yok. Okursan da belki de daha iyi olur. Hani mesela Fatiha bitti sonra başlayacaksın İnna'ta İnna'ya. Hani Besmele okuya da bilirsin. Fıkıhta mani yok ama gerekmiyor yani. Baştaki evzu besmele yetiyor ona ama namazın dışında okuyacağın zaman ihlas gibi sure mesela 50 ihlas okuyacaksın 100 ihlas veya işte inna encelna 10 kere 5 kere. Her kere başında evzu besmele çekmek şart. Aralarda da besmele çekmek lazımdır. Aralarda besmele namazda aralarda besmele bazı namazlar 10 ihlasla kılınıyor. Aralarda besmele şartı yok. Ama namazın dışında olursa çekmek icap eder. Çünkü Şafi mezhebine göre surenin kendinden ayet sayılır. Hanefi'de sureleri ayırmak için müstakildir. Surenin ayeti değil. Fakat bu ihtilaftan kurtulmak için ne rezüm var? Her birinde bespele çekmek daha faziletli olur. Bin kere kulü Allah'a dokunsa yani bir birkaç bir saat birkaç saat belki sürebilir. Yani kulü Allah'a bir satır desen sayfaları da de 15 14-15 satır. Bir sayfa da var desen, yani 10-15 tanesini diyelim bir dakikada okursun, anladın mı? Bir dakikada okursun, hesap yapıyoruz şimdi, bini bulacağız. Yani en yavaş olsan bin dakika desen, yani bin dakika tutmaz, yok. Ee, bir sayfa bir dakika tutsak, bir sayfayı da 15 tane hesa hesap etsek, yani 150 dakika ne ediyor belki? Ee, bu da normaldir, bir buçuk saat, iki saat, ne var? Mevzu ne? E canını cehennemden satın alacaksın ya. Kim bin kere kulü Allah'a okursa muhakkak canını ateşten kurtardı bu. Hala der efendim babamuz da bu adesi yazdı Kur'an'ın kenarında. Efendim sonra Efendim derdi, derdi ki e peki biz o zaman bir kere okuduk canımızı cehennemden satın aldık. Sonra bir daha okuma gerek kalmadı artık nasıl olsa ceh cehennemden kurtulduk. Yok derdi. Şükreden Sen rahat durmazsın illa günah yaparsın. Bir de bakarsın ki canını bir daha cehenneme satmışsın derdi. Nasıl cehenneme satmışsın? E i̇şte işte bir okudun. Tamam canını cehennemden kurtardın. Sonra gittin bir gıybet bir dedikodu. Bir iftiraya karıştın. Bir muhabbet takara makara. Yine gittin cehennemlik oldun. <gülüyor> Onun için devamlı zikretmek lazım yani. Hani inşallah ölümümüz de e, ihlas herifi okumuşken Bir namazın akabinde temizlenmişken, bir istiğfar yapmışken, bir ehli sünnet ilim meclisinde, bir sohbet meclisinde bulunup af olmuşken, hani peşi sıra ölümün nasip olursa, kurtu artık inşallah. Bin ihlas okuyan ateşten canı satın aldı buyuruyor. Yani onun için Fatıma annemize diyor, ey Fatıma canını satın al. Sen benim kızımsın, parçamsın. Fatıma tüziati mine. Fatıma benim parçamdır. Onu üzen ben üzmüş olur. En çok sevdiği parçasıdır, kızıdır. Ona özel bir şey vardı, bağlılığı vardı sallallahu aleyhi O da tabii ona göre cennet kadınlarının efendisi olacak. Fatıma annemiz. ona bile ne buyuruyor? Sen canlı cehennemden satın almaya bak. Yani ihlas oku. Yani te teheccüd kıl. Yani zikret. Neden? E baban peygamber diye yatma aşağı. Allah'tan azap gelirse ben senden bir şey kurdurum. Savuşturamam. Halbuki savuşturamaz olur mu? Büyük günah işleyen ümmete bile şefaat edecek de. Kızına niye demesin? Ama yani onu teşvik etmek için öyle söylüyor. Veya ne diyelim? Yani bana güvenme. İşine bak. Allah ile aranı hoş tut. Zikirsiz kalma. Gafletle yatma. Ya Hep zikir, işte dua kitabını getirmiş burada da bu kitap da 300 sayfa artıyor şu anda inşallah yeni baskısını hazırlayacağız. Evet, hadis-i şerif suyurt camus almış, Gümüşhaneve Hazretleri Ramızülah hadiste almış, 285'in sayfada şimdilik tabi sayfaları sayfalar hepsi değişti, bu baskı böyle hadis-i şerifi. Burada daha tabi daha ne zikirler, ne ibadetler, geliyor baba diyor işte ellerim diyor, değirmen,